Kabe'yi Muazzama'yı görünce okunacak dua nedir? Kabe'yi gördüğümüzde birçok dua yapabiliriz. Bunu tek bir dua ile sınırlandırmak yanlış olur. Bu konuda bazı rivayetler mevcuttur. Yani Kabe'yi ilk defa gören kişi o andaki yaptığı dua Allah katında makbuldür şeklinde. Dolayısıyla Kabe'yi gördüğümüzde e, kendi içimizden gönlümüzden hangi duayı yapmak geçiyorsa o duayı yapabiliriz. Mesela örnek olarak e, şöyle bir duayı e, söyleyebilirim. E, bir kimse bu şekilde Kabe'ye gittiğinde e, şöyle dua etmiş örnek olarak e, Kabe'yi görünce Ey Allah'ım bu andan itibaren benim ''Yapacağım bütün dualarımı kabul et'' duasını yapmış. Dolayısıyla inşallah kabul olmuş ise, kabul olduğu takdirde de artık daha sonraki hayatında yapacağı bütün duaların kabul olduğunu hesap ettiğimizde ne büyük bir dua olduğunu anlarız. Kişi bu noktada kendi istek ve arusuna bağlıdır. Hangi dua yapmak, hangi sözlerle, tabii ki orada Dilinin Türkçe, Arapça veya başka bir dilde olması önemli değil. Önemli olan gönülden Allah'tan istemesidir. Serbesttir kişi, dilediği dua yapabilir ve inşallah Allah katında da yapmış olduğu bu dua kabul görür ve o kişi hakkında hayırlı olur.